O kadar çok soru geldi ki ''Hocam konuşacak konu bulamıyoruz, nereden konuşacak konu bulalım?'' Aslında konuşacak konu bulma meselesi biraz ilişkinin başında mısınız, ortasında mısınız, karşınızdaki gibi bunların hepsiyle çok alakalı. Çünkü ilişkilerin başında konuşacak konu çoktur. Karşı tarafı tanımak istersiniz. Orada da şöyle bir risk var, konuşacak konuyu satabilmek. Yani siz <gülüyor> ilk buluşmada oturup da senden 3 çocuk istiyorum diye konuya girerseniz olmaz. Dolayısıyla asıl mesele ikiye ayrılıyor. Bir, konuşacak konu bulmak. İki, konuşmayı başlatabilmek. Zaten bu videodaki amacımız bu ikisini irdelemek. Konuşmayı inerledikçe sıkıcı olan insanlardansanız ya da arkadaş grubuna girdiğinizde işte ikili romantizmde falan bir türlü konuşma başlatamayanlardansanız hoş geldiniz. Başlamadan söyleyeyim konuşmanın formülünü de vereceğim size. Şu an ekranda gördüğünüz şey konuşmanın formülü ve eğer bu formülü uygularsanız Gerçekten konuşacak hem bir şeyiniz olur, hem de konuşmayı güzel satarsınız. Gelin görelim nedir bu tenis maçı, gelin görelim nedir bu formü. Hoş geldiniz. Bir tenis maçı izlediğiniz zaman şey görüyor musunuz futboldaki gibi topu aldım bende hop birazcık bende tutayım, yok. Tenis maçında olabildiğince çabuk şekilde karşıya geri yollamanız gerekiyor topu değil mi? He, en fazla hadi oyalandınız bir saniye. Ama raketinde topu sektiren görmediğiniz gibi şu an benim yaptığım şeyde konuşmayı uzatmaktır. Nasıl ki bu sıkıcı oluyorsa bir örnek verdiğinizde karşı taraf artık anladıysa üzerine abanıyorsanız sıkıcı oluyorsunuz işte öyle. Dolayısıyla bir insan bir fıkra anlatırken ki fıkra kesinlikle yasak. Konuşma başlatmak için işte bir Cem Yılmaz esprisi, bir televizyonda gördüğünüz bir şey, bir fıkra kesinlikle yasak. Bunlar ölü doğar. Hiçbir sohbet bir fıkrayla başlamaz. Yani sen konuşmanın herhangi bir anında fıkra anlattın. Bittiğinde şöyle bir şey olur. <gülüyor> e, yani bu bu ne? Bir konuşma başlatmadı ki. Şimdi tenis maçı dediğimizde sizin topu alıp karşıya geri atmanız lazım. Biz burada 30 saniye kuralını uygulayacağız. Yani 30 saniye sizde kalacak, 30 saniye karşıda kalacak. 30 saniye sizde, 30 saniye. Araya da girip müdahale edeceksiniz. Nasıl söz keseceksiniz? Söz kesmek için. İsmini söyleyip tatlı bir şekilde. Ama sakın ola ki ya o değil de sana bir şey anlatacağım. Bu şekilde değil. Yani senin söylediklerin çöp, benimkiler önemli yok. Yolda 10 senedir görmediğiniz arkadaşınızla karşılaştınız. O kısır sohbette bir sorun yoktur. Yani e, Ne yapıyorsun? Görüşmedik. Eee ne yaptın? Bitti yani bu bu normal bunun sıkıcı olması. Ha bazen de buluşursunuz eskileri öyle bir iade edersiniz ki günlerce bitmez o muhabbet. Ama böyle internet sitelerinde, işte çeşitli dergilerde, hafta sonu gazetelerin hafta sonu bölümlerinde gaz veren şeyler var. İşte sohbet açmanın 10 sorusu, 10 muhteşem teknik. Ne o sorular? En çok kimi okursun? En son kimi okudun? En sevdiğin 3 film? Şimdi bunu sorun suratına böyle ıslak havluyla patak patak patak geçireceksin. Anket mi yapıyorsun? Sana ne? Bunlar zaten bir yere çıkmayan ölü sokak sorularıdır. Yani en son izlediğin 3 film ee, sana 3 tane porno film ismi söyledi ne yapacaksın? Öyle kalırsın. Ya da 3 tane film söyledi birisi Hintli'ye birisi İrlandalı'ya bir tanesi de Pepe'ye ait. Hadi buyur tanı bakalım onlar kim? Kalmamalısın. Ki bu videonun sonuna doğru size sinema konuşmayı bile nasıl konuşmalısınız, film, sanat üzerine onu bile göstereceğim. Sence uzayda yaşam var mı? Hoppala. Futbol, din, siyaset çok saçma konular. Bunlara girmeyin. Bir diğer saçma soru, bu iş mülakatlarındaki sisteme geçer. Ya senin kendi en beğenmediğin yer ne? Ya bu aslında sana yumulmayı düşünüyorum. Dolayısıyla bana biraz vücudunu göstersen anlat. Değil, değil. Sen kendi en çok neyi seviyorsun? Bunlar mülakat soruları. Yapmayın. Mülakatta bu ara mülakatla böyle sormuyorlar. Yani kendinizde kişilik olarak beğendiniz, beğenmedikleriniz diye sorulur. Ama o ıssız adaya düşsen alacağın üç şey ya ne olur bunu soracak kadar düşmeyin. O kadar düşmeyin. Ya e ıssız adaya düşeceğine öl. Git öl bir kenarda. Soru sormanın formülüne gelmeden önce dört temel önemli kuralı ve bunları yönetmeyi bilmeniz lazım. Bir Formülü bileceksiniz, 2. Zamanı bileceksiniz, yeri bileceksiniz, 3. Bunları sizin seçmeniz lazım. Yeri ve zamanı. Ve en önemlisi kırmızı çizgileri geçmeyip esnetmeyi bileceksiniz. Çünkü bazı şeyler böyle e, spagetti çubuğu gibidir. Esner ama çok zorlarsan tık diye kırılır. Burada formüle gelelim artık. Şu an ekranda gördüğünüz formül iyi bir sohbet başlatmanın formülüdür. 2A, 2 soru işareti ve 1 artı. Ne bu? İki A, iki açıklama yani giriş cümlesi yumuşatma, gaza getirme falan bunlar çok önemlidir. İki soru işareti soruyu iki kez sorarsınız. Birinci soru amacı yöneliktir, ikinci soru onu yumuşatacak perdeleme sorusudur. Örnek göstereceğim. Ama burada şunu bilmeniz lazım. Aynı soruyu iki farklı bakış açısıyla sorup sonradan bir kıvırabilme durumunuzun olması lazım. O ikinci soru acil kaçış tünelidir. Soruncudaki bir artı ne biliyor musun? Topu karşıya atarken pozitif vermen lazım, pozitif bir fikir, pozitif bir e, gösteri yapman lazım. Hemen örnek vereyim size. 3 tane örnek de göstereceğim zaten. Birincisi böyle sanki iş hayatındaki kariyerinden kendinden bahsediyormuşun gibi konuyu bir yere getireceğim ve sonra bak 2 tane açıklama cümlesi. Son iş görüşmemde bir erkek ve bir kadın vardı. Birinci cümle. İkinci cümle Ya erkek o kadar detaylara girmiyor, Telefonla falan oynuyordu hatta ama kadın çok detaycıydı, çok hoşuma gitti. İkinci cümle. Kadınların detaycı olması hoşuna gidiyor. Şimdi soruya geliyoruz. Sen detaycı mısın? Bu birinci soru, asıl soru. Yani bende nelere dikkat edeceksin? Bunu sordun ya, hemen ikinci perdeleme sorusunu soruyoruz. Yani bir ilişkide detaylar senin için ne kadar önemlidir? Ve pozitif topu atış. Çünkü bence detaylarıyla birini tanımak önemlidir ve eğlencelidir. Pozitif. Attın. Unutmayın sorular önemli. Sorular neden önemli? Çünkü birinci soruyu sorduktan sonra karşı taraf öyle bırakırsanız, "Ya sen bana şimdi şunu mu demek istedin?" diye yanlış yaklaşabilir. Dolayısıyla kendi kaçış tünelinizi kendiniz kazacaksınız. Başka bir örnek verelim. Mutlaka böyle çapkın giller falan filan gelecektir yorum bölümüne. Ben şimdiden söyleyeyim. Birinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamak için Hadi gelelim iki a iki soru işareti ve bir pozitif bir artı ile nasıl otutturuyoruz? İki iki tane a'yı görelim iki açıklama cümlesini. Birinci cümle ben ilişkilerde insanların birbirine açık ve dobra konuşmasını direkt konuşmasını çok severim. İkinci cümlem ikinci cümlesi de şu: Hatta ikili ilişkiler başlarken ve ikili ilişkilerin e, süreci boyunca karşı tarafla iki kişi kendi aralarında en baştan beri açık konuşabiliyorsa ilişkinin tamamına yayılır o dürüstlük ve açıklık. İkinci cümle gazı da verdik. Şimdi soruya geliyoruz. İki soru unutmayın. Gerçek soru ve perdeleme soru. Sen hoşlandığın kişi açık mısındır? Nasıl belli edersin hoşlandığını? Ve şimdi biraz cesurca ama topu atıştaki pozitifliğe bak. Çünkü ben hoşlandığım kişinin gözlerine bakmayı severim deyip gözlerinde kalıyorsun. <gülüyor> Burada çok akıllıca bir şey var. Aslında böyle çapkınlığın el kitabı gibi salakça bir ta taktik ama en azından soruyu sordun ve Yaklaşıma göre kıvırabilirsin. Yani ilişki genellemesine bakıyorum diye. Tamam çapkınlık meselesini geçtiyse gelelim üçüncüsüne. Arkadaş ortamındasınız ve sohbet açmak istiyorsunuz. 5-6 kişilik kalabalık eğlenceli bir ortam ve siz de bir konuşma başlatmak istiyorsunuz. Bakın iki açıklama, iki soru bir de herkese gaz verecek cümlemiz olacak pozitif. Gelin görelim. İlk önce yumuşatma ve merak uyandırma açıklaması. Ya bu konuşulan konuların dışında ama sizin fikrinizi merak ettiğim bir konu var. O konuda size fikir danışmak istiyorum. Bu birinci cümlemiz. İkide daha çok gaza getiriyoruz yine açıklama. Ya çünkü hepinizin bu konuda bir fikri olduğunu düşünüyorum ve merak ediyorum. Soruya geliyoruz. Sorumuzu iki farklı açıdan soracağız. Unutmayın. Birinci açı, herkese soruyorsun bunu. Ya sizce bizim neden bir Harry Potter, ne bileyim bir yüzüklerin ne bir Game of Thrones bak. Bu arada Her yaş grubuna da oynuyorsun yani sadece Harry Potter demedin. Game of Thrones, Harry Potter gibi, Yüzüklerin Efendisi gibi filmimiz neden yok Türklerin? Birinci soru, ikinci açıdan çıkıp giriyorum aynı soruya ki sohbette herkes katılsın. Sizce bu tip karakterler, or işte orta dünya karakterleri, büyüm falan filan Türkler, Türklerin üzerine neden komik duruyor? Çok akıllıca bir yaklaşım. Sohbet buradan türer. Konu açarsınız. Konuşacak konu bulmuş ve üretmiş olursunuz. Ve sonunu topu pozitiflik için, geyik için, sohbet, muhabbet için iyi atmanız lazım. O da şu cümleydi bir pozitif. Çünkü ben böyle Türk karakterlerinin burada komik olduğunu düşünüyorum, eğlenceli oluyor yani dediniz attınız. Şimdi muhabbet başladı ya, lütfen konuşmanın yöneticisi olmaya çalışın. Yani mikrofon sanal bir mikrofon, gizli bir mikrofon elinizdeymiş gibi biraz ona söz hakkı ver, Onların alıp ya seninki harika sen ne düşünüyorsun gibisinden yönet. Zaten ilk başta verdiğim dört taktikten diğer ikisi neydi? Yeri ve zamanı seçmek. İnsanlar bir yerde buluşacaksa ve konuşacak konuları sen açmak istiyorsan yeri ve zamanı da seç. Çünkü o yer sana yakın, trafik sorunu olmayacak bencilce ama zaman da senin acelen olmayan güzel doğru bir zamanda olursa harika olur, ev sahibi başlarsın. 10 kişi buluşmanıza gerek yok. Baş başa birisiyle buluşacaksan bile ilk senden gelsin, baskın ve güçlü, karakterli olduğunu görsün karşı taraf. Peki, gelelim ikinci bölüme. İkinci bölüm, hocam bir konuşacak konuları nereden bulacağız? E, kitap oku diyeceğim kişisel gelişimler, romanlar, onlar vakit alıyor hocam aceleye Şimdi acele de ben bir kitap çıkardım naçizane, bu hemen önümüzdeki hafta raflarda zafer sızlanarak kazanılmaz diye. Orada olabildiğince 480 sayfa kalın bir kitabın içerisinde her konuya, genel kültürden her konuya yer verdim. Hatta en sonda e, havalı kelimeler sözlüğü diye bir şey var. Orada şey var yani böyle konuşmanın içine renk katacak, anlamını bilerek kullanacağın kelimeler var. Ama diyelim ki sen kitap okumayı istemiyorsun. O zaman 3 e, tane web sitesi önereceğim. Boş zamanlarında ne olur dizi izlemek yerine hadi en azından dizi izlemekten kalan vakitte o ne diyor'nun ekşi şeylerin ve liste listenin sitelerine gir. Buralarda her konudan bilim, teknoloji bilmem ne ilginç konular var. Bu konuları oku ve aklına yaz. Sohbetlerin içerisinde bunlardan serpiştir. Bu çok kolay versiyonlar ama televizyondan konu alma. Bak burası çok önemli. Şimdi gelelim yedi ölümcül hataya. Sohbet açarken yaptığınız, konuşurken, konu bulurken yaptığınız zehirli yedi hataya. 1- Açtığın konuyu öldürüp paketleyip milletin eline verme, nasıl? Konuşma sonuna doğru topu atarken, ya bence kesin şu, sence döveyim mi? E sen fikrini söyledin zaten, o zaman bana niye soruyorsun? Bu çok büyük hatadır. İki, din, siyaset, spor konuşma, futbol konuşma. Spor dediğin futbolsa hiç konuşma. Çünkü bunlarda insanlar taraf olur ve taraf olduğun zaman da gerginlik oluşur. Bırak girme bunlara. Üç, İnsanların değiştiremeyeceği hiçbir şeye konuşma. Kıyafetini değiştirebilirsin. Ertesi gün değiştirir, kırıcı olma. Ama lütfen ya çok da tombiksin. Kendilik karşındaki bunu değiştirebiliyor mu? Hayır. O zaman girme. İnsanları rencide etme, etiketleme. 3. O telefonu elinden bırak. İnsanların yüzüne bak. Kalabalık bir ortamda konuşulurken birisiyse onlar da senin yüzüne bakarlar ve konuşmayı gerçekten sen yönetmeye başlarsın. Yüzüne baktığın daha çok konuşur. 4. 4 çok önemli bak. Konuşmalarda en başta söylediğim gibi 30 saniye kuralına dikkat et. 2-3 dakika konuşursan insanlar esner. Hiçbir insan 30 saniye 1 dakikadan fazla susmayı sevmez. Ancak seminer, monolog gibi bir şey olması lazım. Ya da sıkıcı olman lazım. Sıkıcısındır, kontrolü almışsındır, bırak dinlesin. Dinlemez. 1 dakikadan sonra otomatik pilota geçiyor benim. 5. Anlamadığın şeye ne olur tepki verme. Bir şey söylüyor, bir kelime kullanıyor. Dedim ya işte kitapta havalı kelimeler... İşte sen de havalı kelimeler diye bir sözlük yap kendine, konuşuyorsun karşı taraf bir şey söylüyor. İşte bilmem ne dışa vurumculuk, gotiklik, hı <gülüyor> hı benim anam da çok gotiktir, babam özellikle. E bilmiyorsan tepki verme. Karşı taraf bir şey söylüyor sen gülüyorsun, e o gülmüyor. Niye gülmüyor? E çünkü gülünecek bir şey söylemedi. Dolayısıyla lütfen anlamadığın alanlara girme, anlamadığın şeyi sor, utanma. 6. Hasta Oluyorum. Muhabbetleri bitiren, rezil eden, zehirleyen şey. Şehir efsaneleri, Twitter söylentileri. ekşi sözlükteki bilmem ne baş... Bunlara girme. Ya İzmir'de bir olay olmuş, deprem olacakmış, bilmem neymiş. Bütün büyük şirketler şöyle olmuş, ekonomi... Bilmiyorsan girme, ekonomi bilmiyorsan konuşma. Ne olur 2-3 tane Twitter haberiyle muhabbet açma. Çünkü döneceklerdi ve öyle değil deyip devam edeceklerdi. Ve bir daha senin özgüvenin kalmayacaktır o sohbeti açmaya. Ve sanat. Şimdi sanat konuşacaksanız Bu diziler üzerine ise bile, bak yabancı diziler üzerine konuş, Türk dizilerinin çok konuşulacak bir şey yok. Yabancı diziler üzerine konuşacaksan lütfen e, filmi bir kere hiç etme. İzlememiş kişiye veya diziyi izlememiş kişiye spoiler deniyor ya. Film içeriğinden sürprizi tadını kaçıracak şeyler söyleme ama her film, her sohbet en fazla 5 dakika götürsün. 30 dakikalık bir sohbette hep 4-5 tane konu başlığın olmalı. Ama inat ediyorsun film konuşacaksın. Sinema konuşacaksan şöyle konuşmalısın. Bak örnek veriyorum. Karşı taraf bir kere şeyi bilmeli, bu adam bu konuya giriyor ama sırf sığ olarak girmiyor, derinliği var bunun. Senin geriye doğru bir geçmişin derinliğin olduğunu görmeli. Nasıl? Ben sinemada Tarantino'yu severim. Quentin Tarantino Pulp Fiction'de da iyidir, Reservoir köpeklerinde de. Ama benim Tarantino'da bayıldığım şey Kilbil üçlemesidir ve çoğu insan onun şiddet yanlısı görür. Ama aslında kibül işlemesi bunun çok ötesindedir. Tarantino, Hitchcock gibi filmlerinde görünmeyi sever ama Tarantino ile yemek yiyecek olsam 3. sandalyede Christopher Nolan'ı isterim. Neden? Düşünsene bir İngiliz, Amerikan sinemasına 800 milyon dolarlık Inception'ı veriyor ve bu adam insanlar tarafından sadece Interstellar'la, Inception'la, Batman'le tanınmamalı. Bu bir çerçeve ise diğer üç köşede bence Prestige Dunkirk ve Memento akıl defteri olmalı. Bunlar harika filmler. Evet Çelik Adam gibi Süpermen'in böyle yeni versiyonunu yapmıştır ama benim gönlümde o hep prestijidir Memento'dur. Bayılırım da Christopher Nolan ya da diğer tarafta tabii ki Tarantino ama ha birisi daha çıkacaksa Martin Scorsese. İşte sen bunları söylerken insanlar şeyi bilir ya bu adam sinema konuşacağız ama yönetmenleri falan tanıyor. Christopher Nolan'ın Inception'ı hem yazıp hem yönettiğini biliyor. Senaryo da ona Bunları konuşmanız çok önemli. Dolayısıyla konuşacak konu açacaksanız lütfen derinlemesine bilin. Ben size daha önce birçok genel kültür kitabı önermiştim. O kitapları hatırlarsanız Say Yayınları'nın 101 serisi ya da Alfa'nın e, diğer bütün sinema kitabı bilmem ne kitabı. Bunları okuyacağınıza çok inanmıyorum. Üzgünüm. İnşallah okursunuz. Ama eğer ki bunları okuyacak vaktiniz yoksa lütfen İz TV gibi belgeseller ya da televizyondaki kaliteli belgesellerin internetten de izleyin. Son tavsiyem daha önce size söylediğim bir insandır. Ayhan Sicimoğlu da harika bir genel kültür deposudur. E, 4 televizyon kanalına yapım sağlamıştır, televizyon yapımı yapmıştır. Bir youtube kanalı da var. E, ya da bizi izleyin, beni izleyin. Ben her konuda konuşmayı seviyorum çünkü. Ben Ölük Tatar, e, bitirmeden önce şunu soracağım. Konuşmakta zorluk çekiyor musunuz? Konuşacak konu bulmakta sorun yaşıyor musunuz? Ve insanların en çok ne konuşmasına hayransınız ya da ne konuşmasından nefret ediyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.